Beni Sirat-i hidayet et ya Rabbi. Çünkü Sirat-i sen varsın. Ben Sirat-i Müstakhim'de olmazsam sana gelemem. Sana abd olamam. Seni sahibim olarak, malikim ve melikim olarak göremem, tadamam. Sirat-i Müstakhim'e hidayet et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 ve salatu ve selamu aleyke ya seyyidil evvelin ve alakhirin. Ve idha jemil enbiyayı ve albursalin. Ve idha jemil evliyayı. Velhamdülillah ve Rabbil alemin. Fatiha'yı hep beraber anlamaya çalışıyoruz. <gülüyor> Fatiha'yı anlamadıkça Kur'an'ı anlamak mümkün değil diyoruz. Bir bütün olarak Kur'an'ı anlamadıkça ayetleri tek tek anlamaya çalışırsak ...anlamamız mümkün değil diyoruz. Bütün kardeşlerimiz için... ...bunun şart olduğunu, farz olduğunu söylüyoruz. Hiçbir kardeşimiz, ben Allah'ın kitabını bilmiyorum, tanımıyorum. Dolayısıyla ona iman etmiş olmam mümkün değil... Dememelidir, diyememelidir. Yoksa bunun hesabını ne biz ne de kardeşlerimiz veremez. Eğer biri Kur'an'ı okumamışsa, anlamamışsa, yaşamamışsa, hayatına geçirmemişse Allah'ı ciddiye almamış demektir. Allah'ın kitabını, kelamını ciddiye almayan Allah'ı ciddiye almış olmaz, olamaz. Onun için herkesin Fatiha'yı bilmesi lazım. Manasıyla beraber Allah neyi murad etmişse onunla beraber. Aynı şekilde Fatiha'sız namaz olmaz buyurdu Resulullah Efendimiz. Fatiha'yı bilmeyenin, okuyamayanın, anlamayanın, yaşamayanın namazı da olmaz. Onun için Fatiha'yı bilmediğimiz için, anlamadığımız için, yaşamadığımız için namazımızdan da Allah'ın dilediği gibi istifade edemiyoruz. Tatsız Külsüz bir namaz. Huzursuz bir namaz. Muhabbetsiz bir namaz. takritten ibaret bir namaz. Namazdayken bile huzurda olduğunu bilmediğimiz bir namaz, namaz olmaz. Fatiha'yı şöyle kısaca bir izah etmeye çalışayım. Ayetleri sureyle tefsir etmek lazım. Ayetleri, yani Fatiha'daki bir ayeti Fatihayla ile anlamak lazım. Elhamdülillahi rabbil alamin dediğimizde Allah'a hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd nasıl yapılır? Bunu diğer ayetler üzerinden anlamamız lazım. Çünkü sure bir bütündür. Dolayısıyla her bir sureyi diğer sureler ne yapar? Tefsir eder. Yani bir ayeti içinde bulunduğu o sureyle tefsir etmek. Aynı şekilde bir sureyi o surenin içindeki bir ayetle tefsir etmek nasıl yapılır? Nasıl olmalıdır? <gülüyor> tefsir etmek deyince anlamak olarak anlamak lazım. Kur'anı anlamak, ayeti anlamak, sureyi anlamak olarak anlayalım ne diyoruz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ham alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allah'a aittir. Övmek ve övülmek ona maksustur. Övülmeye layık olan O'dur. En güzel övgüyü yapan O'dur. Bu ayete neden diye sorduğumuzda Neden, niçin, nasıl Cevap olarak Ne söylememiz lazım Çünkü dememiz lazım Ayete devam etmemiz lazım Çünkü o Rahman ve Rahim'dir El-Rahman er ve Rahim Çünkü o Rahman ve Rahim'dir Zatında merhamet sahibidir Sıfatlarında, isimlerinde Fiillerinde merhamet sahibidir her neyi yaparsa yapsın, neyi yaratırsa yaratsın, neyi halk ederse eğitsin o onun rahmetinin sonucudur, övgüye layık olmaz mı? Yaratan oysa, Rab oysa, sahip oysa, terkip eden, tertip eden oysa, düzenleyen oysa ve bunun rahmetiyle, Zatında Rahman sıfatlarında, isimlerinde, fiillerinde, rahim olarak tecelli edip yaratıyorsa o övgüye layık olmaz mı? Aynı şekilde en güzel övgüyü yapan da odur. Övmek de ona layıktır. Kimi över? Evet. Onun ismiyle isimlenip rahmetle işini yapanı, rahmetle muamele edenidir. Ne oldu şimdi? Er-Rahman-ı Rahim Elhamdülillah Rabbil Alemin ayetini tefsir ediyor. Maliki yevmi din, o din gününün sahibidir. Dinin sahibidir. Emrin, hükmün sahibidir. Kıyamet gününün sahibidir. Kıyamet günü de her şeyin sahibi olan O'dur. Şimdi de her şeyin sahibi olan O'dur. Dolayısıyla hiçbir şeyi eksiksiz Hiçbir şeyi eksik ya da kusurlu olamaz. Çünkü kendisi Sübhan'dır. Hamde layıktır. Eğer biri hamde layık görmüyorsa, terslik görüyorsa, hamdi ona layık görmemiştir. Onu hamde layık görmemiştir. ya kene Abdü ve ya kenes de'in diyoruz. Yalnız sana Abdoluyor oluyor ve yalnız seni istiyorum. Neden? Çünkü hamde layık olan odur da ondan. Övülmeye layık olan odur da ondan. Her şeyi yaratan, terkip eden, tertip eden, düzenleyen odur da ondan. Dolayısıyla aynı zamanda seni yaratan da odur terkip eden, terbiye eden de oğudur. Düzene koyan dağudur. Senin için bir hayat yaratan dağudur. Zatıyla, sıfatıyla tecelli edip en yüksek şerefi veren değudur. Ona abdolulmaz mı? Evet. Yalnız sana oluyor ve yalnız seni istiyorum çünkü sen alemlerin Rabbisin. Hamde layık olansın. Ehdine siratel Müstakim, beni siratel Müstakim'e hidayet et. Siratel lezine en aleyhim, kendisine nimet verdiğin kullarının yoluna. Neden? Çünkü en doğru yolu gösterecek olan sensin. Övgiye hamde layık olan sensin. Eğer beni siratel Müstakim'e hidayet edersen, beni övgiye hamde layık edersin. Övülmeye layık edersin. Onun için beni övdüğün, sevdiğin kullarınla beraber eyle. Kendisine nimet verdiğini kullarınla beraber eyle diyorsun. Gayril mektubi aleyhim ile gazabına uğrayanların, derrete kalanların yoluna değil Ya bir de Allah'a sığınıyorsun burada. Seni evet, gazaba uğrayanlardan, deralete kalanlardan eyleme ya Rabbi diyorsun. Çünkü bunun dışında kalanlar gazaba uğramış, deralete kalmış oluyor. Baş tarafa bağladığımızda, Elhamdülillah rebil Alemine bağladığımızda, onu tefsir ettiğimize ne diyoruz? Allah'a hamd edemeyen, Allah'ı övmeye ve övülmeye layık görmeyen, ya gazaba uğrar ya derecede kalır. Evet. Fatiha suresini ne yaptık? Fatiha suresiyle baş taraftaki Elhamdülillahi Rabbil Alemini açıp öğrenmeye çalıştık. Her bir ayeti böyle yapmamız lazım. Öyle ki surenin bütününü anlayabileyim. Bir de Kur'an'da Mühkem ayetleri vardır Müteşabih ayetleri vardır Mühkem kökmi i apaçık olan ayetlerdir Hem iman ister Hem de amel isteyen ayetlerdir Hükm-i apaçıktır Hem iman etmen gerekir Hem onunla amel etmen gerekir Bir de müteşabih ayetleri vardır Onlar Amel gerektirmiyor imanı gerektiriyor sadece İman etmen gerekiyor bir de teşbih etmiştir. Örneklendirmiş, yani örnekle anlatmıştır onu. Anlamasam bile ne demen lazım? Ben ayete iman ettim. Evet. Rabbimin muradını anlamadım ama ben iman ettim demen lazım. Allah öyle buyuruyor. Bu durumda ne yapman lazım? Onu bir bilenden öğrenmen lazım. Allah'ın buradaki muradı nedir? Ama asıl sana lazım olan Hangileridir? Möfkem ayetlerdir Evet, müteşabihatı da eğer manasını zaten anlarsan, ne diyorsun? İman ettim. Anlamasan da, evet. Ayete iman ettim. Rabbim neyi murad etmişse ona iman ettim. Diyoruz. Fatiha'yı öğrendikten sonra başka hangi sureyi öğrenirsek öğrenelim. mutlaka Fatiha'daki yerine bakıyoruz. Ayetleri tek tek değil sure olarak bakmamız lazım önce. Sureyi okuduğumuz ya da ezbere bildiğimiz sure hangisi ise acaba bunun Fatiha'daki yeri nedir? Nasıldır? Benim bu Nifatiha ile beraber nasıl anlamam lazım diyoruz. Mesela alimlerimiz söylemiş oluyor. Eğer Kur'an'dan bir tek Asır Suresi inmiş olsaydı bu yeterdi. Demek ki bir sure bile yetebiliyormuş aslında. Yeter ki onunla amel edelim. Ne buyuruyordu Asr suresinde? Vel azr. Allah yemin ediyor. Zamana yemin ediyor. Allah bir şeye yemin ediyorsa insanın dikkatini oraya çekiyor. Mutlaka onun üzerinde tefekkür gerekir. Asra Zamana yemin olsun. yıla yemin olsun. ikinci vaktine yemin olsun. Her neyse Allah zamana yemin ediyor. Başka zaman dilimlerine de yemin ediyor. Mesela güne yemin olsun. Geceye yemin olsun. Gündüzde geceye yemin olsun. Ay'a güneşe yemin olsun. Tan vaktine yemin olsun. Bunlar hepsi vakit, zaman. Ayeti insana indiriyor, zamana yemin ediyor. Ne diyor? Senin zamanın yemin edilmeye değerdir. Senin zamanın demek, senin hayatın demek, vaktin demek, zamanın demek, senin hayatın demek, senin ömrün demek. Ne demek yani? Evet, hayatına andolsun ki insanın hayatına yemin edilir Allah. Burada ona verdiği onun hayatına verdiği kıymeti değeri evet, bildirmek içindir bu. Hayatına yemin olsun ki. Velasr inel insane lefi khusr. Baş tarafa bağlamamız lazım. Eğer hayatını israf edersen, hayatını borca boşa harcarsan and olsun ki hasrandas. kasranda olmaman için ne gerekir sana İllezîne âmenû iman edenler ve amelü sâlihâti salih ameller işleyenler ve tavâsav bil hakki ve tavâsav bil sabr Hakk'ı sabri, tavsiye edenler tavsiye edenler müstesnadır buyurdu. İllezîne iman edenler kimin gibi Resulullah gibi iman edenler. Ve amelü salihati, salih amel işleyenler. Salih amel Kur'an-ı Kerim'de sıkça geçer, çok sık geçer. Salih amel demek, ıslah eden amel demektir. Seni temizleyen amel demektir. Seni salihe, sahile çıkaran amel demektir. Salah demek, kurtuluş demektir. Seni kurtuluşa çıkaran amel demektir. Yoksa salih amel böyle onu götürüp herhangi bir fiile bağlamak doğru değildir. Amelin seni ıslah etmesi lazım. Seni salihlerden yapması lazım. Senin amelin seni salihlerden yapmıyorsa senin amelin salih amel değildir. Salihlerden olabilmen için ne yapman lazım? Salihlerle beraber olman lazım. Yani ehdin eslatel müstaqim, silatel lazini aleyhim Ayetine iman edip, onu yaşamış olman, onu tatbik etmiş olman lazım ki salih amel işlemiş olasın, iman etmiş olasın, salih amel işlemiş olasın. Ve tevesu bilhaki وَتَوَاسْتَوْا بِسْسَبْرِ اَهْدِنَا سِرَةَ الْمُسْتَقِيمِ Beni sırat müstakime hidayete. Bizi sırat müstakime hidayete. Bizi diyorsun orada. Aynı şekilde madem ki bizi diyorsun, ne yapıyorsun? Hakka, sabra davet ediyorsun. Yani Fatiha'ya baktığımızda bu süre zaten orada mevcut. Orada sadece açıklamış, izah etmiş nasıl yapılması gerekir. Nasıl sırat-ı müstakimde olmak gerekir. Nasıl Allah'ın kendisine nimet verildiği kullardan olmak, onlarla beraber olmak gerekir. Onu açıklar, beyan eder onu. Onun için önce ezbere bildiğimiz surelerin manasına bakıyoruz. Evet, Fatiha ile beraber anlamaya çalışıyoruz. Ezbere bildiklerimizi. Bu gece regaip kandili olduğu için biraz oradan bahsedeyim isterseniz. Hem aylara girmiş olduk. Ramazan ayı geliyor. Bununla beraber bu gece regaip kandili. Regaip demek rabet edilen gece demektir. Rahbet edilen gece. Mesela bir süreden bunu anlasak, nasıl anlamamız gerekir? Feyizâ ferâh tefensev ve ilâ rebmüke İnşirah suresi, son ayet. Bir işten kurtulduğunda, bir işten boşaldığında, bir işi tamamladığında, sonra erdirdiğinde, Hemen yeni bir işe koyul. Nasıl? Ve eylâ rabbike fârgâb. Rabbine râhbet et. Rabbini iste. Eğer gecenin ismi râhbet edilen gece ise râhbet edilen gecede neye râhbet etmemiz gerektiğini Allah Resulullah Efendimiz'e hitapla ne buyurdu? Veyla رَبِّكَ فَرْغَبْ Rabbine rağbet et. Yani yaptığın, yapacağın iş her neyse o Allah için olsun. Allah rızası için olsun. Onun rızası, cemali, dostluğu için olsun. Onu istemek için olsun. Bir işi sona erdirdiğinde, tamama erdirdiğinde boş durma. Hemen yeni bir işe koyu. Onun rızasını, dostluğunu kazanmak için hemen yeni bir işe koyuyor. O zaman bizim bütün hayatımızın, bütün gecelerimizin aslında regaib gecesi olması lazım. Rahbet gecesi olması lazım. Rahbet gecesinde Rabbimize rahbet etmemiz lazım ki regaibin ne olduğunu bilelim. Eğer Rabbimize rağbet edilmesi gerektiğini bilmezsek regaibi, regaib kandilini, regaib gecesini anlayamayız. Senin ona rağbet edebilmen için senin onu sevmen lazım, onu istemiş olman lazım, ona aşık olman lazım. Yoksa nasıl rağbet edersin, nasıl istersin? O zaman rağbet gecesinin de, regaib gecesinin de senin için bir anlamı olmaz. Kuru kuruya kendi kendine işte bu gecede bu kadar namaz kılmak lazım, bu kadar zikir yapmak lazım, selavat lazım dersin, rahmetten nasibini alamazsın. için Allah'ın kitabını okurken Allah'ın kitabı hayatımıza anlam katmalıdır. Bize yeni ufuklar açmalıdır. Her ne olursa olsun bunu neden yapıyorum, niçin yapıyorum, bu bana ne kazandırır, ne kazandırmalıdır. Allah'ın buradaki muradi nedir deyip anlamaya çalışmamız lazım, üzerinde tefekkür etmemiz lazım. Evet mesela regaip kandili deyince ne diyoruz? İşte bu gece Recep'in ilk cuma gecesidir. Onun için buna regaib kandili denilmiş. Bu gece mübarek bir gecedir. Bu kadar yetiyor mu? Yetmiyor. <gülüyor> ne yapmak lazım? Allah'ın ayetiyle onu anlamaya çalışmak lazım. Rahbet edilen gecede insanın Rabbine rahbet etmesi gerektiğini bilmesi lazım. Evet, onun sadece bu geceyle de sınırlamaması lazım. Her gecenin kendisi için regaib kandili, rağbet gecesi olması lazım. Bütün mübarek geceler böyledir. Allah bazı zamanları, bazı mekanları eğer bu şekilde mukaddes yapmışsa bir muradi vardır. Nedir muradi. O geceyi kutlayın. İş tamam mı diyor? Yok. Bu gece sizin başlangıç geceniz olsun. Rahbete bu geceden başlayın. Ya da miraçsa miraca bu geceden başlayın. Başlangıç geceniz olsun. Eğer Allah ona mübarek dediyse, evet. o gecede onu verir. O gecede onu Hangi gece o, ismine layık ikramı yapar. O isme layık ikramı yapar. Regaib ise rağbeti, mirar miracı, kadır kadri, berat beratı verir. Başlangıç gecesi. Sonra onun için diğer kalan bütün gecelerin, yani ömrünün ne olması gerekir? rağbet olması gerekir, miraj olması gerekir, kadir olması gerekir, berat olması gerekir. Onu bir başlangıç olarak görmesi lazım. <Gülüyor> Resulullah Efendimiz buyurur ki Ali vesselam, dua ibadetin üzüydür. Dua ibadetin özüdür. <Gülüyor> O zaman bütün bu gecelerde aslında en çok üzerinde durmamız gereken nedir? Duadır. Fatiha da duadır. Evet, hepimizin bildiği gibi ölülerimize Fatiha okuyoruz. Bir mezarlığın önünden geçerken Fatiha okuyoruz. Eğer mesela bir taziye olur, özellikle taziye sahibi bunu iyi bilir, o taziye bitinceye kadar üç beş bin sefer Fatiha okur. Her gelen Leyla'l-Fatiha der, Fatiha okunur. Ama biri çıkıp da acaba biz ne söylüyoruz, hangi duayı yaptık demiyor. O ne diyoruz? Allah hayırını kabul etsin. Adam hayır işlemiş. Neden dolayı? Gelip orada Fatiha okudu bundan dolayı. Bir bilerek okumak vardır, bir de bilmeden okumak vardır. Eğer biri bilerek, ne söylediğini anlayarak Allah'ın huzurunda durup bir Fatiha okursa, yüz bin Fatiha'dan daha hayırdır. Yüz bin sefer Fatiha'yı okumaktan daha hayırdır. Nasıl okuması lazım o zaman Fatiha'yı? Bilerek, anlayarak, bir dua olduğunu bilerek... <gülüyor> Mananın onun gönlünde olması yeterlidir. İle de o anda hepsini tefekkür etmesi gerekmiyor. Ama daha önce üzerinde tefekkür yaptığı için mana onun gönlünde hazırdır zaten. Onun için onun hayri, sevabı, karşılığı o şekilde tecelli eder. İlmine, marifetine göre onun hayri tecelli ediyor. Elhamdülillahirrabbilalemî. Tam alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allah'a aittir. Ben Rabbimi övüyorum. Onu övgiye layık görüyorum. Onun övdüğünü övüyorum. Onun övdüğünü övgiye layık görüyorum. Onun güzel dediğine güzel, çirkin dediğine çirkin diyorum. Sevdiğini seviyor, Sevmediğini sevmiyorum. Hak dediğine, doğru dediğine hak diyor, doğru diyorum. Yanlış dediğine, batıl dediğine yanlış, batıl diyorum. Ben irademi, aklımı, ilmimi Allah'a teslim ettim. Onun emri karşısında, iradesi karşısında, takdiri karşısında benim hükmüm, emrim, aklım, iradem olamaz. Ben Hamdın kendisine layık olduğu, kendisine ait olduğu, Rabbime teslim oldum. Yani, duayı böyle yapıyorum. Er-Rahman-ı Rahim, o Rahman ve Rahim'dir. Zatında Rahmandır, merhametlidir. Sıfatlarında, isimlerinde, fiillerinde merhamet sahibidir, Rahim'dir. Bana yaptığı bütün muamele onun rahmetinin sonucudur. Ne buyurmuştu Haitik kelime de. Allah'ın rahmeti her şeyi kaplamıştır. Her şeyi. Hiçbir şeyi istisna etmedi Allah. Allah neyi ki yapıyor? Neyi ki yaratıyor? O onun rahmetidir. Rahmetindendir. Bir şey ki rahmetse o sevilmez mi? Sevilmesi gerekmez mi? Bu rahmeti yapan, alemlerin Rabbi olan, yaratanı olan, terbiyecisi olan Allah ise, o beğenilmez sevilmez mi, ona güzel denmez mi, o övgüye layık olmaz mı? Onun için Rabbimi Rahman ve Rahim olarak biliyorum. Bütün işlerini, bütün fiillerini seviyor ve beğeniyorum. O'nun yaptığı en güzeldir. Benim aklım, benim fikrim de, nefsim de bir şeyler söyleyebilir. Başka insanlar da bir şeyler söyleyebilir. Bu kötüdür, bu yanlıştır, bu çirkindir diyebilir. Bu senin başına gelen nedir? Neden bunlar senin başına geldi diyebilir. Ama ben Rahman ve Rahim olan Rabbimin bana rahmetiyle muamelesini biliyor ve ona itiraz etmiyorum. İster beğeneyim, ister beğenmeyeyim. İster seveyim, ister sevmeyeyim. Nefsim kabul etsin, etmesin. En güzeli O'dur. Onun için Rahman ve Rahim olan Rabbime hiçbir şekilde itiraz etmem. Benim istediğim O'nun rahmetidir. Beni rahmetinin içini almasıdır. Hiç kimse O'nun rahmeti olmadan cennete giremez. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremediğine göre, sadece onun rahmeti olduğuna göre bize düşen onun rahmetine sığınmaktır. O bizi rahmetinin içine aldığında ona itiraz etmemektir. Yani hastalığa, musibete, belaya, delikodya, iftiraya, hastalığa itiraz etmemektir. O ki neyi yapıyor? O güzeldir. Çünkü o Rahman ve Rahim'dir. O Rahman ve Rahimse muameleyi o bana yapıyorsa hiçbir şeyden korkmam, hiçbir şeyden endişe etmem. Bütün dünya bana düşman olsa, bütün dünya beni yerse ona aldırış etmem, edemem. Çünkü bana muameleyi yapan Allah'tır. Rahman ve Rahim olan Allah'tır. Malik Yılmiddin o din gününün sahibidir. O dünyanın da ahiretin de sahibidir. Kıyamet gününde bütün mülkü, bütün varlığı, her şeyi yarattıklarından alıp "Bu gün mülk kimindir?" diye sorar. "Mülk bugün mülk kahhar olan Allah'ındır." buyurur. Geçici olarak mülkü kimin eline vermişse, saltanatı kimin eline vermişse bir imtihan gereği onun almıştır ve soruyor. Hiç kimse cevap verecek güçte de değildir. Cevap vermeye de güç getiremez. Cevabı kendisi veriyor. Bugün mülk kahar olan Allah'ımdır. Eğer o din gününün sahibi ise, dünyanın da ahiretinde sahibi ise, benim de sahibimse, benim ona sığınmaktan başka çarem olmaz. Çarem yoktur. İstediğimi ondan isterim. Herhangi bir şekilde, herhangi bir şeyden sığılmam gerekirse ona sığınırım. Ona teslim olurum. Ona tevekkül eder, ona güvenirim. O bana nasıl muamele ederse etsin, ben biliyorum ki o Rahman ve Rahim'dir. Rahmetiyle muamele ediyor. Her işi de övgüye layıktır, övülmeye layıktır. İyi Bunun içindir ki ona abd oluyorum, onu seviyorum, onu istiyorum. Masyukum odur, derdim peşinden koştuğum odur, onun rızasıdır. Eğer biri Allah'ın rızasını kazanmış olsa, onun kazanamadığı herhangi bir şey olabilir mi? Ama biri onu kazanamamışsa onun kazandığı ne vardır? Onun için onu istiyorum. En büyüğünü istiyorum. Sahibimi istiyorum. Zatıyla sıfatıyla tecelli edip beni yaratanı istiyorum. <gülüyor> Beni, bizi Sırat-ı Müstakim'e hidayet et ya Rabbi diyoruz. Bir duayı ki Allah yaptırıyor. Benden Sırat-ı Müstakim'i iste diyor. Ne var Sırat-ı Müstakim'de? Sırat-ı Müstakim'de her şey var. Bütün nimetler Sırat-ı Müstakim'dedir. Herhangi bir kul bir nimet kazanıyorsa, Allah'ın nimet dediği gibi bir nimeti kazanıyorsa, o sırat müstakimde olduğu içindir. Sırat müstakimde olmayanlar hiçbir şekilde hiçbir nimeti kazanamaz. Ya da kazandıklarına nimet denmez. Nimet odur ki Allah övsün, övmüş olsun. Aynı zamanda sirat müstakimde olmak demek, nimetin devamlı olması demektir. Evet, devamlı olan nimet, halid-i netiha Evet, Cennet hayatı ebedidir. Sirat-i müstakimde olmanın karşılığıdır. Evet. Onun için ebedi bir nimetle noktalanıyor. Onun için ayet-i kerime de buyurur ki onların kimin silah ı müstakimdekilerin ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin onların duasının sonu son duaları ya da ya da her işinde her işinde son yaptıkları dua hamd alemlerinin Rabbi olan Allah içindir. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Evet. Onların son sözü budur. Son duası budur. Bu dünyada da böyledir. Cennete de böyledir. O zaman her işin sonunda mutlaka Allah'a hamd etmek lazım. Elhamdülillahi Rabbil alemin demek lazım ki o işi gerçekten Allah için yapmış olasın. Karşılık olarak da Allah'tan almış olduğunu bilesin. Allah'tan rıza olarak, Allah'tan muhabbet olarak, sevgi olarak sana döndüğünü bilesin. O iş ki seni Allah'a yaklaştırmış, ona hamd edebilirsin. Elhamdülillahi alemin diyebilirsin. Eğer seni Allah'tan uzaklaştırmışsa bir şey bir şey kazandırmamışsa Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyemiyorsun <gülüyor> <gülüyor> Siratel lezine <en> aleyhi. Evet. Ya Rabbi, o yol ki, o siratel müstakim ki kendisine nimet verdiğin kulların yolu. Evet. Bunlar neviler, Şehitler, Sıdıklar, Şehitler, Salihler. Hepsi de aynıydı. Nebilerde bunların hepsi vardır zaten. Sıdık'ta sonrakileri vardır. Yani şehadet ve Salihlik vardır. Şehitte salih olmak vardır. Ameli onu ıslah etmiştir. Bir anlık böyle olsa ameli onu temizlemiştir. Allah onu temizliyor. Bir anlık canini feda ettiği için Allah onu temizle çıkarır. Evet. Salih de aynı şekilde Allah peygamberlerini överken onlar salihlerden de Yani nefsini ıslah etmişti, saraha erdirmişti. Salih olanların amelleri salih olur. Onlar ancak salih amel işleyebilir. Yoksa kuru bir amel olur. Evet. Ne diyoruz dua ederken? Sıra Tezzine Namta Ya Rabbi beni peygamberlerinle beraber eyle. beni sıddıklarınla beraber eyle. Kayıtsız, şartsız, aklına fikrine herhangi birine danışmadan seni tasdik eden, Seni hesaba çekmeden kabul eden, emrini, hükmünü hesaba çekmeden kabul edenlerden eyle diyorsun. Evet. Şehitlerle beraber eyle, sana canını feda edenlerle beraber eyle. Ben de sana canımı verebilecek durumda olayım. Seni canımdan daha çok sevecek durumda olayım. Bunu söylerken peşinden hemen tamamlaman lazım. Ben de seni öyle tasdik ediyorum ya Rabbi, aklıma, fikrime, hiç kimseye danışmadan seni tasdik ediyorum. Seni her şeyden, canımdan daha çok seviyor, bin canım da olsa sana fedaya hazırım ya Rabbi, diyoruz. Amellerim beni ıslah etsin ya Rabbi, diyoruz. Kul ıslah oldukça, terbiye oldukça, nefis tezkiye oldukça Allah'a yaklaşır. Öyle ki amellerim beni ıslah etsin, nefsimi tezkiye etsin, temizlesin, salaha erdirsin. Öyle ki sana kavuşabileyim. Çünkü benim istediğim sensin. Geyri'l-maktubi aleyhim ve Beni gazaba uğrayanlarla beraber eyleme ya Rabbi. Nasıl beraber eyleme? Eğer birini seviyorsak, o bizim kardeşimiz, arkadaşımız. Aynı zamanda onunla da dini üzereyiz. Beni onlarla beraber eyleme ya Rabbi. Beni onların fikrinde düşüncesinde eyleme ya Rabbi. Onlar gibi düşünenlerden eyleme ya Rabbi. Onlar gibi bakıp anlayanlardan eyleme ya Rabbi. Beni derrete kalanlardan eyleme ya Rabbi. Beni onlarla beraber eyle ya Rabbi. Kimlerle beraber et? Peygamberlerle, sediklerle, şehitlerle, salihlerle beraber ile Aynı zamanda Peygamberler, sedikler, şehitler, salihler, evet, gazaba uğrayanları da, derlete kalanları da Allah'a davet eder. Sirat-i müstakime davet eder. Önce halleriyle davet ediyorlar. <gülüyor> Sonra söz olarak davet ederler. Sonra amin diyoruz. Yani bu duayı işiten, evet Ya Rabbi ben de bunu istiyorum der. Kardeşimi tasdik ediyorum ben de istiyorum. Onun duasını kabul et, ben de istiyorum, bana da bize de ikram et demiş oluyor. Bir de Fatiha'yı dua olarak böyle okumak gerekir. Ben kısaca birkaç kelimeyle söyledim. Tabii siz istediğiniz kadar onu genişletin. İstediğiniz kadar onu açın. Bir Fatiha'yı böyle oku vardır. Bir de ne söylediğini bilmeden okumak vardır. Acaba bu şekildeki bir dua bize ne kazandırır? Allah duamızı kabul eder. Öteki dua olmamıştır. Duanın kelimelerini söylemişsin ama gönlün kıpırdamadı bile. Bu dua nereye kadar yükselir? Bu dua çatıya kadar yükselir. O bilmeden. Yukarı çıkmaz. Duanın kabulü için onun arşa çıkması gerekir. Her göç katında melekler vardır. Onu kontrol eder. Duanı kontrol eder. İbadetini kontrol eder. Bir eksi varsa geri gönderir. Huzura çıkmaz. Onun için dualarımız kabul olmuyor. Dualarımız huzura çıkmadığı içindir. En son safda niyette kontrol vardır. Hangi niyetle yapılmış? Gönlümdeki niyet neydi? Bu kontrolden geçiyor. Yedinci katta. Niyette en ufak bir bozukluk varsa gir gelir. Böyle kuru kuru okuyan, okunan bir fatihada hiç niyet yoktur zaten. Bir şey söylememiş ki. Zaten ne söylediğini bilmiyor ki. Bir niyeti olsun. Yani bütün şartlar tamam olsun. Bir tek niyet olmasa Oradan geri döner. Demek ki hepsi geri dönüyormuş. Evet. Bir şey sormak isteyen var mı? Allah'a söyleyin. dediler. İnsan neyi ister? İnsan sevdiğini ister. Neye rağbet edebilir? Sevdiğine rağbet edebilir. Başka bir şeye, sevmediği bir şeye hadi rağbet edelim desek, rağbet edilmesi mümkün mü? Olmaz. Herhangi bir şey olsa bile zoraki olur. Rahbet edebilmek için o zaman iman etmek gerekiyormuş. Allah'ı her şeyden çok sevip istemek gerekiyormuş. Yani iya kenabdu, iya kenestayin demek gerekiyormuş. Bunu söyleyince zaten rahmet hazırdır. den gönüle, gönülden dile yol vardır. Diyelim ki böyle bir rağbetimiz yoktur. Gönlümüzde bu isteğimiz yeteri kadar değildir. Yeteri görmüyoruz. Yeterli görmüyoruz. Ne yapmamız lazım? Bunu dile getirmemiz lazım. Ya Rabbi seni istiyorum. Senin rızanı istiyorum. Senin dostluğunu istiyorum. Senin cemalini istiyorum. Sohbetimi seninle yapmak istiyorum. Eğer biri diliyle elhamdülillah demeyene kadar Allah'ı övmüş olmaz. Gönlünde ne kadar övgü olursa olsun bunun dile gelmesi lazım. Dile gelince ne olur? Dilden gönüle, gönülden dile yol vardır o gönlüne aks ediyor. Diyelim ki hamdimiz az olsa. Yeteri kadar olmasa. Biz Allah'a hamd desek, sıkça hamd desek dilimizde ne olur? O gönlümüze akseder. Gönlümüzdeki hamd kemale ermeye başlar. O olgunlaştıkça, arttıkça dilimizdeki hamd de artmaya devam eder. Onun için Resulullah Efendimiz buyurur ki aleyhissalatü vesselam bir duaya başlarken ona hamd ile başlayın. Neden hamd ile başlamak lazım? Mesela bir ihtiyacımız var. Gidip birinden istiyoruz. Biri gidip ihtiyacını istese benim şu ihtiyacım var ihtiyacımı görür müsün dese bir başkası da ihtiyacını isterken gidip dese ki sen övülmeye layık birisin. İhtiyacını istediği adamlar. Sen övülmeye layık birisin. Sen hiç kimseyi boş çevirmezsin. Sen yaptığını en güzel yapansın. Şimdiye kadar senin kalbine gelen boş dönmemiştir. Ben de boş dönmeyeceğimi umarak kalbine gelmişim. Benim şöyle bir ihtiyacım var. Ne yapmış oldu? ihtiyacını alır. Çünkü Allah'ın sıfatları kulun üzerine tecrühe etmiştir. Kul istese de, istemese de, bilse de, bilmese de bu böyledir. Allah nasıl övgüyü seviyorsa, bu da öyle övgüyü seviyor. Ne diyor? Arkadaş doğru söyledi. Aslında kıymet biliyor. Der. Benim doğru yaptığımı, güzel yaptığımı takdir etti. Bu adam teşekkür etmesini biliyor. Nimetin kıymetini biliyor. Dolayısıyla benim kıymetimi biliyor ki övdü beni. Der. Onu o nimete layık görür. Onun için duaya başlarken isterken bir şeyi Allah'tan hamd ile başlamak lazım. Evet biz de burada başlarken ne diyoruz? Elhamdülillahirrabbilalevim. Sonra ne söylemek lazım? Resulullah Efendimiz'e selam getirmek lazım. Çünkü Resulullah Efendimize gönderilen selatü selam selam hiçbir makamda reddolunmaz. Benim biraz izah edeyim o gök katlarından geçerken kontrolden geçiyor. Kontrolden geçerken hiçbir selavat geri dönmüyor. Resulullah Efendimizin hatrına ümmeti selavat gönderirken kim olursa olsun ister alim olsun, ister cahil olsun, ister abid olsun, ister günaha batmış olsun Resulullah Efendimiz'e selam gönderdiğinde o selam geri dönmüyor. Onu mutlaka Resulullah Efendimiz'e takdim eder, edilir. Onun için duayı ederken, onu selat selamla kapatmak lazım. Hatta mümkünse önünden selavat, sonundan selavat getirmek lazım. Duayı ortaya almak lazım. Dua ortada olunca, melekler onu ortadan çıkarmaya çalışsa bile zorlanır. Çıkaramaz. Onun önce hamd ile başlıyoruz. Salavatla devam ediyoruz. O da yetmiyor. Ne yapıyoruz? Es-salatu ve selamu aleyke ya Seyyid el evveline vel ahirin diyoruz. Önce gelenlerin de sonra gelenlerin de efendisisin sen. Dolayısıyla sen benim efendimsin. Ben sana uyuyorum. Senin yolundayım. cemil Mbi ve bütün peygamberler ve bütün ressuller resullere selam olsun diyoruz. Veyle cemil Eyyüdai ve alhamdülillah Rabb Ne dedik? Ve bütün evliyalarına, Allah'ın bütün dostlarına dedik. Allah'ın bütün sevdiklerini, Allah'ın bütün övdüklerini hamd ediyoruz ya. Bir de onu övdüklerini övüyoruz. Sonra peşinde ne diyoruz? gene Allah'a hamd ettik, hamd ediyoruz. Her derste burada başlarken duayı böyle yapıyoruz, başlıyoruz. Hamd ile başlıyor, seravatla devam ediyor, sonra hamd ile tamamlıyoruz. Allah böyle bir duayı reddetmez. Onun için rağbet edilen gecede neyi istiyorsan isteyelim ama duamız hamle başlasın, selavatla devam etsin, sonra selavatla hamle duamızı kapatalım. Yani duamızı hamdın, selavatın içine alalım, öyle gönderelim. Cevap gelir. Eğer yere uğraşırsa cevap gelir. Bu şekilde yerine uğraşmaması mümkün değildir. Ama hamdi, söylediğimiz gibi yapalım. Yoksa kuru kuruya bir elhamdülillah demek, elhamdülillah bir alemin demek hamd olmadığı için evet. duamızı da koruyup oraya taşımaz. Hamdimiz gerçek olursa, selavatımız gerçek olursa, Allah hamdimizi ve selavatımızı kabul ederse içindekini de kabul eder. Evet. Efendim sizin, siz daha önceki sohbetlerinize de Allah'tan nasıl isteyeceğimizi buyurmuştunuz ve salatu selamı da söylemiştiniz. Ama Allah sizin üzerinizden bir ikramiyet tarihi zaman genellikle onu yapmaya çalışıyoruz sizinle beraber. Sonunda bile başında da sonunda da günlüme öyle geliyor, salatu selamı yapmıyorum, o arada mesela size bırakıyoruz. O Böyle bir şey geliyor. Hatta orada bunu yapmayı utanıyorum. Öyle günümüzden, yani iş ondadır. Sonunu da, başlangıcını da sonunda o getiriyor diye salatu selamı da getirmiyoruz. Bu durumda yanlış mı yapıyoruz? Yoksa böyle mi olmak gerek? Eğer dualarımız kabul oluyorsa doğru yapıyoruz. Kabul olmuyorsa yanlış yapıyoruz demektir. Her şey ortadadır. Dua bir gönül meselesidir. Bütün mesele Rabbimize karşı tamvi olmuş olmamızdır. O niyetimizin ne olduğunu bizden daha iyi biliyor. Evet. Kabul olmuşsa demek ki doğru yapıyormuşuz. Allah hepimize layıkıyla Fatiha'yı okumayı, anlamayı, yaşamayı nasip etsin inşallah. Bütün kardeşlerimizin dünyanın neresinde olursa olsun bütün kardeşlerimizin hem Recep ayini, dolayısıyla Şaban ayini, dolayısıyla Ramazan ayini de Kendileri hakkında hayırlı olmasını Allah'tan diliyoruz. Rezgayıp kanfidinin yani rahbet gecesinin de hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Kendilerini Allah'a yaklaştırmasını aynı zamanda Allah'a rahbet etmesini diliyoruz inşallah. Allah razı olsun.